Gâşiye Suresi Necm 288 Kuşatan'ın haberi sana geldi mi? Kişiler var ki o gün çalışmış, yorulmuş olmasına rağmen eğilmiş, aşağılığa düşmüştür. Onlar kızışmış bir ateşe yaslanırlar, kızgın bir kaynaktan sulanırlar. Onlar için güç vermeyen ve açlığı gidermeyen kuru bir dikenden başka yiyecek yoktur. Kişiler de vardır ki o gün nimetler içindedirler, çalışmaları için hoşnutdurlar, yüksek bir cennettedirler, orada boş bir söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır, orada yükseltilmiş divanlar, konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar, yayılmış halılar vardır. Necm 289 Peki yeniden dirilmeye inanmayanlar, develere, Yağmur yüklü bulutlara bakmıyorlar mı? Onlar nasıl oluşturulmuş? Ve gökyüzüne bakmıyorlar mı? O nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara bakmıyorlar mı? Onlar nasıl dikilmiş? Ve yeryüzüne bakmıyorlar mı? O nasıl yayılmış? Necm 290 Haydi, öğüt ver, hatırlat. Şüphesiz sen sadece bir öğütçüsün, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Necm 291 Ancak gözünüzü açın. Kim yüz çevirir ve küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse, artık Allah ona en büyük azap bile azap edecek. Şüphesiz onların dönüşleri yalnızca bizedir. Sonra şüphesiz onların hesabı da yalnızca bizim üzerimizedir.